zannediyorum şimdi. Şimdi biraz daha iyi galiba. Nasılsınız? İnşallah her şey yolundadır. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Yorgun bir gün. Ben de yeni geldim eve neredeyse. Dolayısıyla böyle bir apartopar durum var. Biraz önce e-maillerinize bakıyordum. Gönderilen e inceledim. Bir iki tane soru vardı. Onları da onları zannediyorum konuşursak en azından kaydı aldığı için sizin de belki kafanıza takılan bir yani sizin de kafanızda takılan sorulardır. Onları hani gündeme getirelim, sesli de olsa yanıt verelim diye şey yapalım düşündüm. Şimdi bazı arkadaşlarınız yeni yeni, tabii grup fazla, 100 kişilik bir grubumuz var. 100 değil aslında, zannediyorum. 92 kişilik bir grup var. Bu 92 kişilik grubun içerisinde. Aa, Murat Bey ile şey konuşuyorum da bir mevzu var. Onun yazışmasını e, yapıyorum da kusura bakmayın. Şimdi e, arkadaşlarınızın bir kısmı yeni yeni başlamış e, konu düşünmeye anlaşılan. Çok fazla sayıda değil ama gene de 2-3 e, kişi yeni yeni konu baş, seçmeye karar vermiş. E, bir de şey... Yani işte bundan sonra da nasıl yapacağımızı bilmiyoruz da hocam da işte nasıl yaparız dediğiniz gibi. Ama arkadaşlar zaten ayın yani Kasım ayının ortasında sizin bu konuyu bir ay önce seçmiş olmanız gerekiyordu. Bunun üzerinden zaten hani bir takım artık bir şeylerin yazılmış olması gerekiyordu. Bu aşamadan sonra konu seçip de ama bu konuda olmazsa da nasıl olur da gibi konuşmanın bir ismesi yok. Şartlarımız ve defalarca dersimizde defalarca bahsettik hangi bir konu nedir bir başlık nasıl seçilir diye tekrar tekrar bunu konuşmaya gerek yok biz ilerleyemiyoruz bu durumda benim üzüldüğüm nokta biraz da o ilerleyemeyince de doğal olarak tekrar tekrar aynı noktada takılı kalıyoruz. Evet bazı arkadaşlarımız yazıyorlar. Ha şimdi yani artık bu aşamadan sonra zaten ki haftalık bir süreç var. Taslakları, taslakları da gönderseniz ben haftada bir defa bakabiliyorum. E, dolayısıyla beklemeniz gerekir. O tas yani benim size göndereceğim şeylerin üzerinden e, hani bitirdiğiniz bir şey varsa dediğim gibi ben ancak haftaya size bakıp cevap verebilirim. Şimdi hepiniz taslak gönderdiği zaman ben onu detaylı olarak incelemem Kısa sürelerde mümkün değil çünkü benim de yapmam gereken işler var gibi. Ama hani genel itibariyle bakmaya çalışırım kuşkusuz. Fakat siz ben taslağa bakacağım diye hani hoca da bakmadı zaten onun için de beklemeyelim. Daha bekleyelim onun geri dönüşünü derseniz bu geç kalır. Bana bugün hocayla konuştum. Hidayet hocayla acaba hangi gün teslim etmek daha uygun olur diye konuştuk. Şimdi sizin dönem sonu 26'sında ayın finallerden önce final tarihinden. Bir gün önce, cumartesi, pazar günleri olacak zannediyorum. E, ikisi üçünde olacak değil mi? E, şey pardon. Üçü dördünde olacak. Finaller. Ondan bir gün önce yani ayın e, ikisinde bana teslim ederseniz yeterli olacak. Tamam mıdır? İkisinde ayın ben kendi takvimime de yazdım ki sonra bir sıkıntı olmasın diye. Hayır, mail atmayacaksınız arkadaşlar. Ee, şey yapacaksınız. Yani Ya kargoyla o tarihe kadar göndereceksiniz ya da elden teslim edeceksiniz. Çünkü dün hoca ile konuştum. Hoca da aynısını. Yani bugün hoca ile de konuştuk. Sen bu konu geç kaç gün önce konuştuk. Ee, yani şey, e, takip etmek mümkün olmayacak onu kağıt üzerinde istiyoruz ödevi. Şimdi onu anlatacağım. Şimdi dipnotu konuşacağımızı söyledik. Bugün ben size söyledim hani önümüzdeki hafta dipnotu e, nasıl verileceğine anlatalım diye, onu biraz konuşalım diye onu konuşacağız. Fakat önce şu teknik e, şeyleri halledelim. Ondan sonra onu konuşuruz. Çıktı şeklinde, evet evet, çıktı şeklinde. Ha <gülüyor> ha, çıktısı alınacak gönderilecek veya çıktısı alınıp şey yapılacak. Ee, siz söyleyin teslim edilecek elden. Hayır, bilgisayarda. El yazısı kabul etmiyoruz, bilgisayarda hazırlanacak. Artık yani el yazısı hiçbir yerde kabul ediliyor, sizin de alışmanız gerekiyor. Bilgisayar çıktısı, el yaz el yazısı çok yanıltıcı olabiliyor. Yani sınava gelince verseniz beni okulda bulamayacaksınız. Ben hafta okulda olmayacağım doğal olarak. Yani bu dersin sınavı yok zaten. Dolayısıyla beni sınavda bulamazsınız. Okulda bulamazsınız. Yani yapacağınız şey belki kapımın altından atmak olacak. Ama hani şeyi de muhakkak yazın. Yani karboda en azından teslim edildiğine dair bir ibare alıyorsunuz karşınızda. Ee, karşı taraftan teslim edildiği deniliyor. Onu saklayabiliyorsunuz. Elden teslim ettiğiniz zaman en azından ben ayın ikisinde okulda, odamda olacağım. Ee, böylelikle şey yapabilirsiniz, imza karşılığı alabilirsiniz. Ama ayın üçünde nasıl olacak onu bilmiyorum. Onu bir konuşmam gerekiyor. Yani sıfır Bir şekilde yani birbirine bağlayın ki kaybolmasın. Sizin açınızdan da. Bir sıkıntı olması. Yani arasından bir bölümü düşmesin. O yüzden e, şey yapıyorum. Yani gerçi sayın üçünde onu bir, ben bir programıma bir bakayım da. Hepiniz sayın üçünde geleceksiniz değil mi? Dolayısıyla acaba hani e, hı. onu ne? ben önümüzdeki hafta tekrar e, yani önümüzdeki haftaya kadar bir program eğer İstanbul'daysam yani o da olabilir. Hafta sonu ben veya bir arkadaşımız imza karşılığını da alabiliriz. Belki o daha sağlıklı olabilir. Evet, takip edersiniz en azından. Tamam, onu bir ayarlamaya çalışayım. E, şey çünkü böylelikle ben teslim ettim etmedim gibi bir tartışma olmaz en azından. Ama çıktı istiyoruz. Yani yoksa aksi taktirde onu takip etmek mümkün olmayacak. o İngilizce kısmı olmayacak. İnce gezecek kısmı falan olmayacak. Yani bu zaten deliksiz de, yani hani bir e, 50-60'a falan bir program olarak düşünmeyin, bir metin olarak düşünmeyin bunu. Nasıl şey yaptığınızı, nasıl tanımladığınızı, başında işte o başlığı, varsayımları nasıl belirlediğinizi görmek istiyoruz. E, görmek istiyorum ben. Ondan sonra da işte gelişme bölümünde neden bahsediyorsunuz? Acaba başlık seçebiliyor musunuz? İçerikte e, kısmen de olsa konuya eğilebiliyor musunuz? Gibi. Yani her bölüme 2-3 sayfa yazmanız yeterli dedim. Zaten yaklaşık 10-15 tane e, kaynak kullanarak yazarsanız yeterli olacak. Yani bu ilk aşama olduğu için böyle bir şey. Önümüzdeki dönem tabii ki çok daha farklı bir ödev olacak. İnşallah ama bu dönemde e, Neyi nerede kullandığınızı görmek istiyorum ben. Onun dışında çok fazla bir şeye ihtiyaç yok. Tamam. Var mı başka bununla ilgili bir soru? Heh, bir şeyden daha bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar Murat Bey'le de onu konuşacağız gerçi dersten sonra ama şimdi benim elimde bir liste var. Ee, benim dersime alanların de bir listesi var. Ben geçtiğimiz haftada aynı şeyi söyledim. Bazı arkadaşlar derse katılmışlar, bazıları da dersi daha sonra dinlemişler. O yüzden birazcık kafaları karışmış sadece. Benim elimdeki liste B grubuna ait bir liste ve numarasız numar son numarası 110 olan arkadaştan 1110. Hayır, eee Pardon bu şey galiba özür dilerim. Bu aşağıya alalım. Evet. İngilizce kısmı olmayacak. Yok yani tekrar edeyim ben ona. İngilizce kısmı olmayacak. Aa, şimdi e, son numarası yani daha doğrusu ad, e, numarası 16 111 301 ve 10 numaralı arkadaşınız Essel Koç Yiğit. Ondan başlıyor. Yani 110 numarasıyla bitiyor. Geliyor 219, yani 161, 113, 0, 219'a kadar. Bu arkadaşların, yani bilemiyorum bunlar arasından bir değişiklik yaptıran veya öyle bir durum söz konusu olan var mı onu çok bilemiyorum ama Sümeyra Topçuoğlu ile bitiyor. Dolayısıyla yani e, bu gruptaki arkadaşlar doğal olarak benim dersimi aldıklarından dolayı ee, ödevlerini bana teslim edecekler. Yani e, hani benim danışman hocam başka vesaire değil, benim elimdeki liste bu. Yani bazı arkadaşlarınız bana kontrol etmem için gözü gözüyorlar, işte ben sizin listenizi miyim gibi. Ama hani ben tek tek onları kontrol edemem. Hayır, yani belki öyle bir şey olabilir. Sizin numaranız kaç bilmiyorum Abbas Bey, ama. Yani benim elimdeki şu andaki listede e, var mısınız? Şu andaki listede ben anınızı göremiyorum. Acaba liste mi yenilendi tekrar? Yani daha sonra geçişler vesaire olup olmadığını e, göremiyorum ben. Ama diyorum ya yani 110'dan başlıyor. 219'a kadar olan arkadaşlar bende. Yani bana testi şimdi tek tek 269 kasıtlı olarak mı geçtiniz Abbas Bey? Yani ben özellikle sizden ders almak istiyorum diye bir geçtiniz. Öyle bir imkan var mı onu bilemiyorum ama şu andaki listemde sınadınız yok. Bu benim ilk geçtiğimiz hafta aldığım liste. Heh, yani onu bilemiyorum. E, sistemin üzerinde yani İSÜZEM'in üzerindeki e, şeyde Nerede gördüğünüzü bilmiyorum ama benim elimde böyle bir liste söz konusu ve dolayısıyla bu listeye uygun olarak ben ödev kabul edeceğim. Hatta şimdi tekrar bir sisteme girip bir kontrol edelim olmazsa ona göre bakalım. Şimdi ben sistemden indirdim de son şeyi. Yani ben de güncel olarak bulunan listeyi ben şu anda sistemden indirdim. E, Abbas ve siz e, devam listesini indirdim. Şu anda devam listesinde sizin isminiz yok. Yani e, onu bir kontrol ettirin isterseniz. Çünkü benim elimdeki listede sizin isminiz yok. Şimdi şu, bu şöyle bir problem demek. E, eğer listemde isminiz yoksa sizin teslim edeceğiniz e, ödevin Sonucunu ben sisteme giremem demek. Dolayısıyla bunu lütfen e, bir kontrol etrin. Daha sonra e, problem olmasın. Şimdi diğer arkadaşlarımız neler demiş? Hemen onu söyley bakalım. Şimdi listeler. Evet, size, e, bir saniye arkadaşlar, tek tek şöyle bir bakayım. Tamam, Tuğba'nın ben gözüküyorsam. E, yani bilemiyorum. Hani benim devam listemde yoksunuz. Acaba başka bir bir yanılma mı? Başka bir şey mi söz konusu? Anlamadım ki bu işi. Şimdi bu tabii büyük bir yani... Yani dersi alan öğrencilerin bir saniye başka bir yerden bakabilir mi? Öğrenci devam durumu gelişi. Bakalım. Belki şöyle bir şey bulunabilir. Araştırma tekniklerimiz. Evet kusura bakmayın arkadaşlar ama bu problemi zannediyorum. Çözmemiz gerekiyor. Aa, ondan sonra ancak şey yapabileceğiz. Şimdi şöyle bir bakalım. Başka şu son listeyi buldum da. taraftan. Yani hani aynı liste gerçi çok da farklı bir şey söz konusu değil. Fakat hmm. Evet. Şimdi. Hı. Şöyle alt sırasına göre bir sıralayalım. Evet. Şimdi. E, Tuba Doğan. Evet. Bakalım. Tuba Hanım siz Emre İstem'de gözükmüyorsunuz. Acaba başka bir problem mi var? E, onu bilemiyorum. Ama yani bir grubunuz B. Tamam. Hani e, şeyde ne denir? Yani ders hocanız olarak da ben görünüyorum sizin sisteminizde ama benim Dersimi alan öğrenciler listemde sizin adınızı göremiyorum ben. Böyle bir sıkıntımız var. Acaba hani so şeyiniz de göremiyorum, numaranızı da göremiyorum. Bir kontrol edin lütfen. Olur mu? Konuda başka bir şey söyleyemeyeceğim. Anlıyorum. Ha ha. Dayıkah hocam, benim grup değişikliği anlaşmamız siz görünüyorsunuz. Ee, Fatma'nın anlamadım ben e, size teslim edebileceğimizi ve sizinle notu var, danışman hocamıza vereceğini size söyledi. Şimdi e, her grubun bir danışman hocası var zaten bu başka bir şey ama dersi aldığınız bir hoca var. Şimdi bu bir ders. Yani zannediyorum danışman hocalarınız genel itibariyle bu dersi veriyor size. Şimdi şöyle bir problem var. Ben tabii ki iletirim bana fazladan gelen bir ödev varsa. Fakat bütün hocalar birbirinden farklı ödevler veriyor. Şimdi bu sorunu nasıl çözeceğiz? Onu bir tartışmak gerekiyor. Bu, bu hani bir çözü şey değil ki ben mesela diyorum ben şunu istiyorum. Başka bir hocanız diyor ki benim için günlük yazmanız yeterli. Başka bir hocanız diyor ki işte makale e, şeyi nedendir e, bir makale özeti yeterli. Bu bir e, problem. Dolayısıyla hani onu bir çözmek gerekiyor. Yani bu durum konuşulmadı mı defalarca konuşuldu ve bizim üzerimizde doğru bulunan öğrenciler Ren aynısı olduğu söylendi bize. Yani dolayısıyla şimdi benim listemde olmayan arkadaşa ben nasıl not verebilirim ki? Keşke bunun bir yolunu bulabilsem. Yani sistem İSÜZEM üzerinden nasıl geçtiğini bilemiyorum. Ben kontrol ediyorum sizin isimlerinizi. Bu arada hemen söyleyeyim. Dilan Hanım evet siz benim grubumdasınız. Sizin adınızı da görüyorum karşımda. Okuyup ver, yani e, şimdi bakın problem şu. Yani siz bana ödev verirsiniz. ben okurum, ben tamam derim. Ama danışman hocanız bunu ya hayır ben böyle bir ödev istemiyorum yani aldığınız ders dersi aldığınız hoca ben bu ödevi böyle istemiyorum derse ben o zaman bir şey söyleyemem ona. Yani onu o şey yapacaksınız. Dediğim gibi numaranız kimi gösteriyorsa veya kimin sisteminizdeseniz ona göre bir ya İsmiçemle görüşeceksiniz çünkü. Hani eğer başka bir şekilde ben benim için problem yok sizi benim listeme ekresinler ben sizin değerlendirmenizi yapayım. Yani evet nokta otomasyondan. Yani benim benden ders Arkadaşlar çok fazla yazıyorsunuz. Çok hızlı yazıyorsunuz. Ben yetişmeye çalışıyorum. Özellikle birkaç defa yazıyorsunuz. Ben şimdi onların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Yani Sunan'ım dersi benden dinlediniz. Çok güzel. İnşallah size katkıda bulunmuştur. Ama onun dışında ben sizin listeme bakayım. Sizin isminiz de listemde yok. Ha, ama dediğim gibi ben eğer listeyi değiştirmek öyle bir imkanınız varsa söyleyin değiştirin. Yani benim için hiçbir sıkıntı yok. Benim sadece anlatabiliyor muyum size benim sadece sıkıntım şu hani e, sonuç her hoca birbirinden farklı ödev veriyor. Ben listemde olmayan bir kişinin ödevinin yani notunun girişini yapamam. Ben kuşkusuz bir değerlendirme yaparım. Hani onu Hocanıza iletirim ama hocanız bunu yani Zeşan güzel sen değerlendirme yapmış ama bu senin der, dersini bağlar. Ben başka bir ödev verdim derse ona karışamam. Yani Fatma Hanım e, hani bir şey söyleyemiyorum size sizin ben bir şeyinize bir bakayım. Evet yani hani Notunu hocamız verecek onu. Yani öyle bir şey e, <gülüyor> Siz böyle tamam ben siz dediğim gibi hani ben veririm bunu benim için bir problem yok ama siz bana tez yani e, notu şeyinizi ne denir ödevinizi teslim ettiğiniz zaman benim ben sizin bir gelişinizi yapamam. Yani şey yapamam bir değerlendirmenizi sistem üzerine yapamam. Ama hocanız da buna karşılık yani ben olur olmaz derse onu bir şey söyleyemem. Ama bu problemin çözülmesi gerekiyor. Bir de şunu düşünün şimdi bu akademik danışmanlık dersi. Bu başka bir ders olabilirdi. Ve siz birbirinden çok farklı konularla karşılaşıyor olabilirdiniz ki oluyorsunuz da. Şimdi böyle bir durumda her hocanın kendi e, talebine uygun olarak ödevin hazırlanması, e, hazırlanan ödevi değerlendirmesi kuşkusuz çok daha uygun. Ama buna bir suç yani bu durumu açıklığa kavuşturduktan, yani kavuşturabilmek için ismi görüşmeniz gerekiyor. Benim sistemimde eğer dediğim gibi ne yazık ki hani, e, isminiz yoksa ben onun girişini yapamayacağım kendi sistemimden. Pekala yani arkadaşlar e, zannediyorum e, bunu bu hafta sizin açıklığa kavuşturmanız gerekiyor. Ondan sonra net bir şekilde devam edebilirsiniz. Ödev konularını belirleye, yani ödev konularınızı tabii benimle beraber yazan arkadaşlar sonuçta belirlediler. Diğerleri de zannediyorum yavaş yavaş belirledi. Kendi e, sonra işte o durumu çözdükten sonra da daha netleşecek durum gibi görünüyor. Şimdi başka bir sorunuz var mı? Bana sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Yoksa şu dipnot mevzunu konuşmaya başlayalım mı? Evet. Şimdi atıflar. Ha, bu arada arkadaşlar tam temsilcileri ile bir toplantı varmış. E, İlahiyat Fakültesi'nde. Zannediyorum, e, ben cevap verdim bir kısmına, Hatta büyük bir bölümüne verdim. Hatta demem verdim. Eve geldikten sonra, bir yaklaşık bir 20 dakika önce geldim ve eve geldikten sonra hemen şey yaptım, e, cevap verdim. Sizin e, gönderdiğiniz emailde 18.08'de olan email, ona gelememişim daha. Zaten son iki soruyu iki email ile cevap verememişim sizinki ve Esra Hanım ınkine. Ee, onları da inşallah dersten sonra e, okuyup şey yapacağım. Cevap vereceğim. Olur mu? Onu yetiştiremedim. Tamam. Ee, Pekala. Yani. Şimdi. E, o halde başlayalım mı atıklara? Şimdi biz demiştik ki tez yönergesinde, şimdi bir yönerge, tabii yapılması gereken işlemleri tek tek, şöyle diyelim bir a, işi yaparken izlenilmesi gereken yolu detaylı olarak yönergeler, tam tanımlar. Bizim yönergemizde de tez izleme yönergemizde, tez hazırlama yönergemizde, müktadirlik ki sosyal bilimler enstitüsünün, Türk İstanbul Üniversitesi'nde hazırlanan, sosyal bilimler alanında hazırlanan e, bitirme tezlerinde de aynı şey kullanıyoruz. Yüksek lisans, doktora tezlerinde e, tez hazırlama yönergesi temel olarak alınır. Bu yönergenin içerisinde öğrencilerin çalışmalarını hazırlarken esas olarak aldıkları husus esas olarak almaları gereken unsurlar tek tek açıklanır. İlk başlangıçta yönergenin işte amacı vardır, yönergene ne işe yarayacak onu anlatılır. Ondan sonra detaylara başlanır. Bizim yönergemizi kağıt cinsinden tutun, hangi cinse basmanız gerektiğini işte A4 boyutunda bir kağıda basmanız gerekiyor der. Ondan sonra işte numaralama nasıl yapılacak, teze nasıl numara verilecek, satır aralıkları nelerdir, hangi satır aralıklarıyla tez yazılacak gibi bütün detayları verir. Hangi yazı fontu kullanılacak işte Times New Roman kullanılabilir der gibi ve bir takım açıklamalar yapar. Onun dışında tabii bizim hep bu ödevimizle ilişkili olarak belki göz önünde tutmamıza gerek olmayan bazı unsurları da açıklar. İşte çoğaltma der. Ben sizden sadece tek bir kopya istiyorum ama normalde tezi çoğaltmak için, pardon tezi teslim ederken belirli bir rakamda, artık jüri üyenize göre eee çoğaltmaya gerçekleştirsin. Tabii bizde bu bize şu anda böyle bir şeye gerek yok. Ben tek bir kopya istiyorum. Onun dışında ciltlemeyi anlatıyor. Ciltlemeye gerek yok. Genelde gibi spiralletebilirsiniz. Yeter ki aksadınız. İçerisinden bir şey düşmesin. Sonra hani bunun da kenarı ne oldu? Bazen kaybolabiliyor. Çünkü çok fazla metin olacak o zaman. kaybolabiliyor. Onunla onu yani riske atmayalım diye bir arada bulunacak bir muhafazanın içerisine koyun. Yani hani zarf gibi değil de birbirine tutturulabilen bir muhafazanın içerisine koyun. İşte spiral olabilir. Bir dosyaya geçebilirsiniz gibi. Zaten tahmin ediyorum 20-25 sayfalık maksimum bir metin haline dönüşecek. Tabi buradaki işte formatlar, CD'yi yazalım vs. bizi ilgilendirmiyor şu aşamada. Bizim sadece istediğimiz prototip bir çalışmayı nasıl yapabilir? Daha doğrusu bir çalışmayı nasıl yapabileceğinizi gösteren bir prototip oluşturmak. Ama burada önemli olan unsurlar var demiştik. Mesela hmm. madde 8 bunlardan bir tanesi. Burada tezin içeriklerini tanımlıyor. Tez işte bunu da konuşmuştuk. İşte bir ön kısımdan oluşur. İşte bir iç kapağı vardır, tezin bir ön sözü vardır, bir içindekileri vardır. Gibi mesela tez onay sayfasına gerek yok. İşte İngilizce var mı diyorsunuz? Mesela İngilizceye gerek yok gibi. Buradaki maksadımız şöyle düşünün. Bir tezin unsurlarını öğrenci acaba ne kadar daha sağlıklı bir şekilde kullanabiliyor? Tezin içerisinde işte mesela ön sözde tabii küçük bir şey olacak. Belki bir paragraflık, belki iki paragraflık bir şey olacak ama ön sözde acaba ne anlatılacağını biliyor mu? Veya işte içindekileri acaba nasıl sıralayacağın, hani o şey farklı, estetik görünüm farklı bir şey ama içindekilerde, ki de biz konuşmuştuk bunu, işte bir metnin içerisinde girişi olur, gelişmesi olur, sonucu olur, ona uygun başlıklar koymak gerekir demiştik. Acaba böyle bir şey yerleştirebiliyor mu? Bunu görmek ister. Bunlar bittikten sonra tabii sizin kısaltmanız falan olmayacak muhtemelen veya tablonuz kullanacak mısınız kullanmayacaksınız bilmiyorum ama çok detaylı bir şeye gerek yok yani ama hani ön sözde ne var ön sözde sizin işte test seçim sürecinizle ilgili konuyu seçim sürecinizle ilgili özel şahsi ifade edebileceğiniz şeylere düşüncelerinizi mesela buraya aktarabilirsiniz. Odan sonra ne var öz dediğimiz şey asıl tezin tezin kendisini böyle çok kısa 200 kelimelik bir hale sıkıştırılmış versiyonu gibi. Mesela bunları muhakkak koymanızı bekliyorum ben. Onun dışında ama Metin kısmına gelindiği zaman farklı unsurlarla karşılaşıyoruz, daha formal bir takım unsurlarla karşılaşıyoruz. Bizim bu dersimizde sürekli konuştuğumuz işte bir varsayım, nasıl yazılır hipotez, nasıl yazılır bölümü mesela girişte. Hangi metotların kullanılabileceğine dair sizin tasarruflarınız, sizin düşünceleriniz mesela gene giriş bölümünde ifade ediliyor. Bundan sonra artık tezin bölümlerine geçiyoruz. Sizin bölümleri birden fazla oluyor kuşkusuz. Oradaki esasımız şudur. Bir kompozisyon yazıyor gibi. Hani bir teorik altyapı kurulur. Ben ne mesela işte bir konuyu ele alıyorsunuzdur. Bir kavram çalışan arkadaşlar vardır çok sayıda. İşte kavramı önce bir tanıtırsınız. İşte dersiniz sözlükte de şöyledir. E, şu kaynakta böyledir. Şu kaynakta şöyledir diye. Bu bölümde teorik altyapıyı oluşturursunuz. Çünkü bundan sonraki bölümde ise artık bulgularınızı mesela Kur'an'dan geçen ayetler de işte Kur'an'daki ayetlerden bahsediliyordur vesaire o bölümü yorumlarsınız. Fakat burada çok önemli bir şey var. Bir arkadaşınızla o dikkatimi çektim. Demin çok detaylı bakamadım. Bakacağım ve geri gönder, döndüreceğim ona inşallah hani hafta sonu inceleyebilirsem. Buradaki başlıkları mesela böyle konular inceleyen arkadaşlar arkadaşlar. Ayetlerin isimlerini başlık olarak yapmasınlar. Buradaki aslımız şu, biz bunu incelerken hangi başlıklar altında inceliyoruz, onu yansıtmak. Yani işte Hud surası 15. ayet mesela, böyle yazmayın. Onun yerine kavramın hangi bağlamda incelendiğini başlık olarak kullanın altında bunları açıklayın. Yoksa çok uzun öyle süren bir başlık listesi oluyor. O uygun değil. Şimdi içindekilerin mantığı şu. Bir kişi sizin tezinizi okumak istediği zaman bu ona yol göstersin. Neyi nerede bulacağına baksın. Neyi nerede bulacağına öğrenmeye şey yaptı. Yani hani bir anda kestirebilsin. Bunu vermeye çalışıyor. Tezin giriş bölüm, tezin içindekiler bölümü. O yüzden ona dikkat edin. Sonra tabi bir sonuç bölüme geliyor tezin bölümlerinin ardından. Bu da tezin başından sonuna kadar artık elde ettiğiniz bulguları yorumladığınız diğer en önemli hususlardan bir tanesi. Artık şeyi söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki artık ben sonuca geldim. Sonucu şey yaptım. Nedeni şu şu şu neticelere ulaştım diyorsunuz. Dolayısıyla bu bölüm kuşkusuz en önemli Olanı. A, Dilay Hanım, sizin e, numaralandırmanız. Bakalım. E, Dilay Hanım, sizden ben herhangi bir e, dosya almadım ama ben e, tek bir arkadaşınızdan bir yani e, bir arkadaşınızdan dosya aldım. Kübra Doğan. Sayfa numaraları. Ha pardon pardon yanlış bir şeyden bahsediyordum. Tamam ben şey gibi sanki bir metin gönderdiniz de onun içerisindeki numaralandırma içindekilerden bahsediyordum ya İçindekiler numaralandırması mı diye. Ee, evet evet sayfa numaralara aslında onun çok basit bir yolu var. Şimdi şöyle. Şimdi siz e, her bölümde Yeni bir başlık, yeni bir sayfadan başlayacaksınız ya mesela işte dediniz ki 3. bölümü ben 18. sayfadan başlıyorum mesela. 18. sayfanın başına başlayacaksınız değil mi? Sayfa numaraları. <gülüyor> e, şey soruyorsunuz muhtemelen. E, yönerge de diyor ki tezin ön kısmı romen rakamıyla numaralandırılır sonraki kısım e, Arap rakamlarıyla numaralandırılır onu soracaksınız değil mi? Şimdi bunu nasıl yapacaksınız diyeceksiniz. Ben de yüksek insansıma hazır mesela böyle beni çıldırtmıştı bu. Yani çok basit. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Her bölümü yazıyorsunuz. Mesela ön söz yazdınız. Ondan sonra sayfa başına veriyorsunuz. Sayfa başınadan başlamanız gerekiyor ya. Onu böyle enterla yapmayın. Sayfanız bittikten sonra ekleye gidin ve oradan e, sayfa kesmeyi, kesme verdiğin Sayfa sonu ekle gibi böyle bir ifade olması gerekiyor. Ya da kesme bırak diye bir ifade olması gerekiyor. Onu rakamları değiştirmek istiyorsanız yapacağınız şey bölüm sonu olarak vermeniz. Sayfa sonu değil, bölüm sonu olarak vermeniz. Bölüm sonu verdiğiniz zaman doğal olarak ne yapıyor? Diğer bölümü birinci bölümden bağımsız olarak kabul ediyor. Böylelikle ilk bölümü roman rakamıyla ee, mesela sayfa numarası ekle dediniz, Roman rakamıyla başladınız. İkinci bölüme geldiğinizde sayfa numarası ekle dediğinizde orada şimdi bir sayfa çıkıyor ya hani karşınıza nasıl ekleneceğine dair orada işte, Arap e, rakamlarını seçip altıs birden başla dediğiniz anda o ikisini birbirinden ayıracağım. O şekilde yapılıyor. Aslında çok basit. Çok da rahat yaparsınız. Ama yani şeyi ek, e, o e, Kesme işaretini bölüm sonu olarak verin. şey olarak vermeyin, sayfa sonu olarak vermeyin. O zaman çok rahat yapılacağını göreceksiniz. Halledeyim ben herkes. O çok basit bir şey değil mi? Ya. Yani o ekleden kesme işaretini verdiğiniz zaman o çözülecek. Güzel, yani en azından böyle şeylerle şey yapıyorsunuz. Güzel. Yani hani bu alıştırmaya ihtiyaç duyan bir şey. Böyle. sonra hemen böyle devam ediyorum ben iç kapak var vesaire, bunlara gerek yok tez onay sayfasına gerek yok dedik zaten tabi bir öz olacak bakın burada açıklıyor mesela iki dilde diyor biz sadece Türkçe yazarsak yeterli olur ön sözü açıklıyor içindekileri açıklıyor vesaire geliyoruz şimdi atıplar bölümüne en çok kafamızı karıştıran şeylerden bir tanesi bu şimdi Arkadaşlar atıp dediğimiz şey nedir? Yok yok gerek yok Sunanım. Yani Dediğim dedim ya buradaki amaç bir prototip hazırlayabileceğini görmek öğrencinin. Hani bir öğrenci bir şey yapabiliyor, tez yapabilecek. Yani tezin ögelerini doğru yerlerinde kullanabiliyor onu görmek. Gönder, gönderme yapmak pekala yani. güzel. Nereye gönderme yapıyor? Zaten orada yazıyor atıflar diyor. İşte bir taraftan ekranda görüyorum anı. E, referans diyor, gönderme diyor. Acaba gönderme nedir? Nereye gönderiyor? Demek ki başka bir şey var burada. Yani çünkü gönderi dediğiniz zaman sanki bir yere iletiyormuş gibi. Hadi gidin oraya da bakın. O da onun adı mesela şunu yapabilirsiniz. Bir konu başka bir konuyla ilgili. Hadi gidin onunla onu inceleyin de diyebilirsiniz. O da bir gönderidir. Ama... Şimdi biz demişken, hani mesela bilgiyi biz el alırken bazı şeylerden bahsetmiştik. Sistematik bilgide tutarlı olması lazım, pardon, bilimsel bilginin sistematik olması lazım, tutarlı olması lazım, üzerine kurulu olduğu şeye nerenir, esasları ortaya koyması lazım demiştik. Şimdi evet, bak zaten buradaki kastımız da bu. Gerçekte sizin düşünceleriniz eğer bir başkasının düşüncelerinden hareketle oluşmuş ise yani ben zeşan Fırat bir metin hazırlıyorum ama ben sıfırdan bulmuyorum. Bahsettiğim unsurları sıfırdan inşa etmiyorum. Sıfırdan kurgulamıyorum. Başka insanı, Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın kitaplarından, metinlerinden Yaptıkları araştırmalardan hareketle ben eğer bir takım ifadeler ortaya koyuyor isem buradaki bu ifadeler benim ifadelerim midir? Belki evet. Ben şey yapıyorum, e, kurguluyorum. Yani ben e, kelimeleri değiştiriyorum, kelimelerle ilgili e, hani tasarruf hakkımı kullanıyorum. Ama bununla beraber Düşünceleri başkasından alıyorum. Dolayısıyla benim orijinal, bana özgü materyaller değil kullandığım materyaller. O zaman ben ne yapmalıyım? Ahlaki olan nedir bu durumda? Nereden aldıysam bu düşünceleri oluşturmak için hangi kaynaklardan hareketle bu noktaya gelmişsem bunu açık bir şekilde metnimde yazmalıyım. Şimdi her metin yazacağınız mesela bir ansiklopediyi açtığınız zaman kaynaklardan bahseder ama mesela kaynakları ne yapar? Kunda olmasın diye. Çünkü bir kay şeydir nedeni. Başucu eseri olarak ansiklopedi. Bir e, işte bir kavrama açıklıyordur veya bir olgu hakkında konuşuyordur. Ne yapar? Ek olarak Sonunda işte ben bunlardan faydalandım der maddenin yazarı. Ama bir tez yazıyorsanız, bakın bu isim belli, siz bir düşünceyi artık hani öne sürüyorsunuz. Bir, hani diyordum ya ben hepsine, işte konuyu seçerken merak ettiğiniz bir şey olsun, bir şeyler koymaya çalışın, özgün, özgün bir şeyler ortaya çıkartmaya çalışın. Böyle bir durum ise... Ben, benim ne yapmam gerekir? Benim bu düşünceleri kur, aldığım her yeri metnimle göstermem gerekir. Atıfın mantığı budur. Nereden faydalandım? Ben bunun, bu düşüncenin sahibi olan insanın hakkını burada yememeliyim. İşte oradan aldığımı göstermeliyim. Tabii bu başka işlere de yarar. Mesela, mesela aldığınız yer yanlış olabilir. Yanlış bir fikir yani hani çürüt şöyle diyeyim yanlış değil ama çürütülebilecek bir fikir öneriyor olabilir. Dolayısıyla sizin burada sorumluluğu da almamanızı sağlar. Çünkü siz onu dersiniz ki ama iyi de bunu Ahmet şu şekilde yorumluyor ben ondan faydalanarak bunu değerlendirdim düşündüm dersi. Yani ondan faydalanarak oradan yola çıkarak bunu söyledim. Ne yaparsınız başka mesela biri bir araştırma yapmıştır. Sizin aynı araştırmayı yapmanız mümkün değildir. Hatta bazı arkadaşlarınız onu yapıyorlar, güzel de bir şey. Alan araştırmaları kurgulamaya çalışıyorlar. Çok güzel, çok gerçekten hani faydalı olacağını düşünüyorum ileriki çalışmalarınızda. Ha, ama alan araştırmasında da mesela ne isteriz, biz aynı alanla ilgili yapılan diğer çalışmaları acaba bakılmış mı? Şimdi diğer çalışmaları sizin benzer çalışmaları yapmanız mümkün mü? Değil. Zaten bir çalışmayı yani bitirmek için çok yoğun çaba harcıyor insanlar. Yani o durumda ne yapar? Ne yapmak gerekir? Diğer araştırmalara atıfta bulunmak gerekir ki aynı zamanda demiştik, atalayacaksınız bilim dediğimiz şey birbiri üzerine kurulu, birbirinden hareketle oluşan, gelişen bir bilgiler bütünüdür. Sarmal bir doğası vardır, harmoni içerisinden ilerler sürekli vesaire. Şimdi siz sizden önce nerede e, bu düşüncelerini yer, yer aldınız veya sizin hangi kaynaklardan faydalandığınızı göstermezseniz kuşkusuz bu aradaki bağı kuramazsınız. Şimdi bütün atıfın temel mantığı budur. Ben nereden aldım, aldığım yer nasıl ifade etti, yapılan araştırma konuyu nasıl el aldı bunu yansıtabilmek. Tabii ki atıfın farklı yöntemleri var. Her çalışmada dedik mesela bir anatomi maddesinde materyalinde anlatımın bozulmaması için her alınan nokta işaretle ifade edilmez. Ne yaptırdı? En sonunda işte ben bu kaynaklardan faydalanarak mı yazdım denir. Ama bununla beraber bir tezde alınan her bilgi e, dayanak olarak kullanılan her bilgiyi atıfta bulunmak gerekir metnin kendi içerisinde. Tabii atıfları da e tabii yani e, her sayfanın altında eğer sizin orijinal hiçbir yere dayanmadan ortaya koyduğunuz bir bilgi ise o başka bir şey. O zaten hani e, şimdi yaptığınız çalışmayla alakalı. Mesela sonuçta andeton koymazsınız. Çünkü sizin şu sonucunuzdur çok gerekmezse. Çok böyle hani ekstra bir şeye atıp e, göstermeniz gerekmezse ama mesela Ayetleri buldunuz diyelim, gene aynı şey gelecek. Hani kavramlar incelendi. Mesela hangi ayetten aldığınızda göstermeniz gerekecek. Gibi. Yani ila şey gibi düşünmeyin. İşte Ahmet'ten, Mehmet'ten aldım. Mesela nedir? İşte Kur'an'a atıfta bulunacaksınız. Ben diyorsunuz orada. Mesela şu ayetlerde söz konusu kavramın geçtiğini tespit ettim. Şimdi e, böyle bir ifadelere, söz konusu ayetlere altta bir yerde bir dipnotta atıp yap, yapmak gerekecek değil mi? Böyle. Yani kaynağı, e, sizin de söylediğiniz gibi kaynağı gönderide bulunmak anlamına geliyor. Ve i̇ki çeşit atıf var. Onu unutmamak gerekiyor. Tezlerde kullanılan. Şimdi, e, onun ikisini birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Şimdi iki çeşit birbirinden farklı atıf var. Ya siz aldığınız ifadeyi olduğu gibi kullanırsınız. Daha önce kaynak olarak kullandığınız metin metindeki ifadeleri birebir tezinizde çalışmanızda kullanmak istediniz diye. Bu başka bir şey. Bir de konuyu genel olarak Aldığınız ama ifadeleri değiştirdiğiniz, kendi ifadelerinize aktardığınız bir şey vardır. Atıf şekli vardır. Bunların ikisinde de dipnot kullanmak gerekir. Fakat tırnak içerisinde kullanılan ifadeler genellikle... Eğer uzunsa mesela bir paragraf aldıysa paragrafın kendi yazdığınız paragrafın dışına bırakılır. Ki kaldı ki ataplar bahsinde bunu hemen göz söyleyelim. Hangi yerde olduğunu Kaynaklardan aynen yapılan şeyler de alıntılarda. Bir alıntılar bir cümleyi aşmayacak uzunlukta ise bakın mende 18 e de bunu ifade ediyor. Tez metni içinde verilirler. Daha uzun alıntılarda bir cümlenin fazlasında ise alıntının ilk ve son satırları ile tez metni arasında en az çift aralıklı boşluk bırakılarak alıntı ile metnin ayırt edilmesi sağlanır. Bu tür alıntılar için tezmetin tezmetinin de kullanılan puntodan daha küçük punto kullanılır. Tamam? Yani dolayısıyla bir cümleden fazla alıntı alıyorsanız, siz aynen ama olduğu gibi bunu tezin hemen paragraf aşağıya iniyorsunuz ve bunu daha küçük bir punto ile yazıyorsunuz. Ee, bakalım ne yazmışız. Mesela Kur'an atıf yaparken yazı karakterleri değişiyor. Bunları uygulayacağız değil mi? Ee, neyi kastediyorsunuz? Yani şeyleri mi? Arap alfabesini mi kastediyorsunuz yazı karakteri de değiştiğinde dediğinizde? Tabii tabii. Yani Suno Hanım, kuşkusuz ayet numarasını vereceksin. Sadece Kur'an deyip olmaz. Hangi ayeti e, te atıfta bulunuyorsanız, onun e, numarasını, surenin adını ve ayet numarasını kuşkusuz yazacaksınız. Evet, evet, mesela işte aldığınız bir ayet olduğu gibi tırnak içerisinde, tırnağın sonuna dipnot koyacaksınız. onu aşağıya ayetin e, surenin adını ve numarasını yazacaksınız. Şimdi, e, yazı karakterleri değişiyor dediğinizde, onu anlamadım nasıl nasıl değişiyor yazı karakterleri onu anlayamadım kusura bakmayın yani arap alfabesine geçiyor mu diyoruz yoksa diknota inerken küçülüyor anlamında mı e, renk niye değilsin ki bir yerden kopyalayıp mı yapıştırıyorsunuz yani tezde siyah renk kullanılır her yerinde. Ee, olmaz Hatice canım Bir tez e, prototipi hazırlıyoruz. Dolayısıyla aldığınız her yeri göstermeniz gerekir. Genel bir ok okumayı yapmışsınızdır. Ok okuduğunuz yerlere e, atıflar da bulunmanız gerekir metnin içerisinde. Sonuçta zaten sonunda ayleten bir kaynakçaya yer vereceksiniz. Yani e, atıfları yaparak bitirmiyoruz bunu. En sonunda yaptığınız atıfların bir e, iltisatını toparlayacağım ayrı bir şeyimiz oluyor. bir kaynakçamız da oluyor. Şimdi bakın devam edelim şuradan. Diyor ki Bakın burada da şöyle gösteriyor. Mesela atıfta neyi kullanacağınızı anlatıyor. Şimdi mesela dedik işte Kur'an dediniz, virgül dediniz. işte Bakara mesela dediniz. Virgül 16 dediniz. 16. Sure, şey, ayeti dediniz. Ama mesela bir kişiden atıfta bulundunuz. Onu nasıl yapacağınızı burada mesela çok net bir şekilde gösteriyor. mesin içerisinde atıfta bulunabilirsiniz veya dipnotta verebilirsiniz. Diyor. Biz dipnot olarak istiyoruz bu atfı. E, şurada hemen atıf kuralları ile referans dipnotları ile ilgili bakın böyle bir sürü notu, şeyi veriyor. Örneği veriyor. Zannediyorum. Görüyorsunuz. O aşağıda da böyle bir güzel örnekleri var. Mesela örnek 3 tamamıyla atıflarla alakalı. Ne yapıyor şimdi? Kitaba atıf mesela veriyor. Önce yazarın adını, soyadını veriyor. İkisinde de hem atırnak içerisinde, yani aynen kullanılan atıflarda hem de şeylerde ee, İfade tarzı değiştirilmiş. ifadenin içerisine yedirilmiş dipnotlarda. Adını, soyadını yazıyor. Bir virgül koyuyor. Hemen arkasından kitabın adını yazıyor ve bunu karanlık yapıyor. Bolt yapıyor. Virgül koyuyor. İşte çeviren varsa çevireni yazıyor. Ondan sonra nerede yayınlandıysa, yayınlandığı yer mesela İstanbul olabilirdi. Ki var burada. İşte basım tarihi var. İstanbul var. Sonra yayın evi. Tarihi ve bu önemli sayfa numarası. Nereden aldığını net olarak yazıyor. Diyorsunuz işte ben Ahmet'in şu kitabının 23. sayfasından aldım bu bilgiyi. Ahmet 23. sayfasında bu bilgiden bahsetmiş demek bu. Aynı şey mesela makaleden faydalanıyorsanız makaleden gösteriyor. İşte diyor mesela. E, süreli yayında makaleye atıf Nasıl yapılır? At, makaleyi tırnak içerisinde yazıyor makalenin başlığını. Sonra yayınlanmış derginin adını yazıyor karanlıkla a, bir boltla devam ediyor. Sonra yine aynı şekilde yayınlanma yeri. Ondan sonra tarih ve en sonunda da e, sayfa numarası var. Aslında çok basit bir şey. Sadece 1 e, defa uğraşmanız gerekiyor. Ondan sonra otomatik olarak kendiniz yapmaya başlıyorsunuz. Ama bakın yani hani bunu şey yapmayın. Buradaki amacımız şu. Biz bilgiyi buradan aldık ve biz bu bilgiyi... Tabi bir taraftan da saygı var. Onu unutmamak lazım. Şimdi sizin çalışmanıza mesela bir yerde atıfta bulunacak, bulunulacak. Siz göreceksiniz. Öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki arkadaşlar. Bizim mesela aylar boyunca seneler boyunca çalışıp ortaya koyduğumuz bir bilgi var. Sonra biri geliyor bunu alıyor olduğu gibi kullanıyor ve hani sizden almış bu da belli ifadeler aynı her şey aynı ama hiçbir şekilde sizin adınız zikredilmemiş e bu intihal buna hırsızlık deniyor bildiğiniz hırsızlık bu dolayısıyla bu çok hassas bir konu e ve bu olduğu yani hani mesela aranızdan inşallah öyle şeyler çıkmayacak geçtiğimiz senelerde tecrübe ettik olduğu gibi mesela alıyor internetten bir yerden kopyalıyor tak diye yerleştiriyor hiçbir uğraşı yapmadan arkadaşı böyle aylarca çalışıyor ee, yok işte varsayımlı tutmak için e, hipotezine oluştur oturmak için bir yerde yeri geliyor böyle putit diye alıyor kopyalıyor yapıştırıyor ah ben de ödev hazırladım hadi ben geçmek istiyorum diyor tabi unutmayın sizin elinizdeki kaynakların bir kısmında bir kısmı bizde de var. Dolayısıyla hani o konuda hiç şey yapmayın ve biz bunları fark ettiğimiz zaman otomatik olarak dersten bırakıyoruz. Çünkü bizim anlatmaya çalıştığımız şey aynı zamanda sadece nasıl yazılacağı değil, e, ilim adamına nasıl saygı gösterileceği, onun düşüncelerinin nasıl saygıyla karşılaşılacağı. O yüzden e, ben şimdi şöyle bir şey yapalım diyorum. Aa, siz... Ha e, muhakkak şimdi kitaplar topluyorsunuz. O kitaplardan veya metinlerden, makalelerden bir şeyler buluyorsunuz. Mesela bana e-mail atabilirsiniz. E-mail'de işte böyle bir iki tane dipnot denemesi yapabilirsiniz. Kendiniz de zaten fark edeceksiniz o şeylerde. E, yönergedeki nok şeylere bakıp, örneklere bakıp ama şey diyebilirsiniz hani bu mesela oldu mu, olmadı mı diye bana gönderebilirsiniz. Ya böyle Dipnot dediğimiz şey bu Dedi, aynı zamanda da yapmamakta işte bir, bir nevi hırsızlık bu yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor bu duruma. Sormak istediğiniz bir şey var mı Dipnotla ilgili ben şu mevzuyu Murat Bey ile görüşmek istiyorum çünkü e, bu şeyleri nasıl olacağına dair? durumun nasıl olacağına dair yoksa bu akşamı böyle tamamlayalım. Yarın Elitam'daki temsilci arkadaşlarla bir görüşme varmış sabah zannediyorum ben de okulda olacağım inşallah bir aksilik olmazsa e, yetişmeye çalışacağım sabah bir işim var onu hallettik ondan sonra geçeceğim. O zaman da zannediyorum bir kısmınızla görüşme imkanı olacak İstanbul'da olan arkadaşlar var ise e, aramızda şu anda. Bana sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Şu anda itibariyle. Yok galiba her şey yolunda. Bir sıkıntı yok zannediyorum. Rica ederim Abbas Bey. Yalnız siz geçtiğinizi söylüyorsunuz ya. Onu bir sorun. Sıkıntı olmasın sonra. Evet evet ben de şimdi Murat Bey'le onu konuşacağım. Yarın da zaten e, bir okulda konuşacağız. İnşallah diğer hocalarınız da gelir de. Yani bu böyle olmaz. Hani Yazıktır günahtır. Yaptığınız şey... Yaptığınız... E, verdiğiniz emeğe yazık ya. Öyle olur, öyle olur. Merak etmeyin. Daha sonra bakın bir dahaki ödevde, şimdi bunu böyle e, bazı arkadaşlarım şey yapıyor, şey yapamayacağım, edemeyeceğim ama bir dahakine bakın ne kadar rahat yapacaksınız. Yani öyle, e, dipnotları ve kaynakçayı şey yapın vermeye çalışın. Dipnotlar ve kaynakça çok önemli vermeye çalışan iyi verin. Ben tabii ki var ki anlatmaya çalıştığım için vermeye çalışın diyorum ama onları görmek istiyoruz. Temel düzeyde de olsa. Ama onun da şey mesela kısaltmalara gerek yok gibi. Tamam arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, i̇nşallah bu zaten önümüzdeki haftadan sonra da bitiyor. 20, yani çok az da bir vaktimiz kaldı aslında. Bir 15 günlük vakit kaldı. İnşallah önümüzdeki hafta devam edeceğiz. O zaman da kaynak üzerine biraz konuşup biraz da metotlar üzerine tartışacağız. Bakalım hayırlısıyla böyle yapacağız. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar herkese. İyi günler.